İslam'a hakaret, Müslümanlara tusak Amerika'da İslam'a ve İslam peygamberine hakaretler içeren film dolayısıyla İslam dünyası ayakta. Neredeyse her ülkede protesto gösterileri yapılıyor. Müslümanlar bu densizliğe karşı tepki gösteriyorlar Tabii ki yerden göğe kadar hakları var Bunun bir provokasyon olduğu açık Nitekim Kıpti, Yahudi Amerikan Evangelist neokon yapımı olan bu müptezelliği sergileyen densiz adam bu işi bilerek planlayarak provokasyon olacağını düşünerek yaptığını itiraf etmiştir Her ne niyet ve amaçla olursa olsun Müslümanların dinlerinin amendüsüne yapılan hakaretlere suskun kalamamaları onların fanatik aşırı alıngan, kolayca provokasyona gelen naif kişiliklere sahip sahip oldukları anlamına gelmez. Tepkilerini göstermek zorundadırlar. Ancak tepki verirken bu işte herhangi bir dahli olmayan insanları hedef almak, ülkelerin elçiliklerine saldırılar düzenlemek de doğru değildir. Libya, Bengazi'de Amerikan Büyükelçisi ve 3 personelinin bu film dolayısıyla öldürülmeleri haklı, mazur veya meşru gösterilemez. Tepki ne kadar meşru ise Bengazi'de 4 Amerikalı'nın öldürülmesi de gayrimeşrudur. Cana ve mala zarar vermeden Efendimiz'e yapılan hakarete tepki vermek bir haktır. O bizim canımızdan, çoluk çocuğumuzdan da daha değerlidir ancak tepkilerin makul çerçevede tutulması için ki bundan sonra bu tür provokasyonlar artarak sürecektir, aklı başında tedbirler düşünmemiz icap eder. Başbakan Tayyip Erdoğan son derece makul, herkesin içini rahatlatan bir konuşma yapmıştır. Amerikan elçisine ve çalışanlara yapılan haksız saldırıyı açıklıkla kınadıktan, bu olayın bir provokasyon olduğu hususunun altını çizdikten sonra şunları demiştir. ''İslam'ın yüce değerlerine ve Hazreti Peygamber'e hakaret, fikir ve inanç hürriyeti içinde değerlendirilemez, dinlere, peygamberlere, insanların kutsal değerlerine yönelik hakaretler, fikir ya da eleştiri hürriyeti olarak görülemez.'' Hakaret içeren yaklaşımlar tam tersine düşünce, inanç ve eleştiri hürriyeti zeminini tahrip etmektir. Bu aynı zamanda bir sebep netice ilişkisidir. Bu bakımdan tahrik oluşturan akımlara karşı biz yöneticilerin gerekli tedbirleri de alması gerekir. Kişisel olarak benim de ilk görüşüm bu yönde. Salman Rushdie'nin Aşağılık romanı, Danimarka'da çizilen karikatürler, Afganistan'da Amerikan askerlerinin Kur'an-ı Kerim'i yakıp ayaklarının altına almaları, Mescid-i Aksa avlusundaki danslı gösteri ve en son olay ifade özgürlüğü içinde eleştirmektir alınamaz ve benzeri. Şu öneriler üzerinde düşünülebilir. 1. İslam İşbirliği Örgütü bünyesinde 52 İslam ülkesinin temsilcileri bir araya gelip bu türden hakaret içeren her türlü teşebbüsü ve etkinliği, yazılı veya görsel kesin bir dille suç kapsamına sokacak bir teklif hazırlayıp bunu Birleşmiş Milletler'e götürmeli ve bunun bir madde olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine eklenmesini sağlamalıdırlar. Bu konuda batılı değerler mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile çelişkiye düşüleceği açıktır. Ancak biz İslam ülkeleri olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu belirtmeli, bizim nezdimizde hakaret içeren ifadeleri suç kapsamında mütalaa edeceğimizi deklere etmeliyiz. Türkiye, İran, Mısır, Pakistan, Endonezya ve Suudi Arabistan bir araya gelmeli, ortak irade ile İslam dünyasını harekete geçirmelidir. 2. Müslümanların sözüne itibar ettiği kanaat önderleri, alimleri, müçtehit ve yazarları, İslam'a ve Hazreti Peygamber'e hakaret içeren yazılı ve görsel ifadeleri telin ettiklerini açık bir dille ifade etmeli, ancak tepkilerin Libya'da olduğu gibi cana ve mala zarar verici mahiyette olmaması gerektiği konusunda kitleleri uyarmalıdırlar. 3. Medeniyetler çatışması ve İslamofobi iki yanardağ gibi faaliyette. Bu yanardağların yıkıcı etkilerini medeniyetler ittifakı ve tek taraflı diyaloglarla önleyemeyeceğimiz anlaşılıyor. Çünkü başta Amerika olmak üzere Avrupa'da yükselmekte olan ırkçılık çatışmayı ve İslamofobi'yi körüklüyorlar. İttifak ve diyalog bizden dolayı değil Batı'dan dolayı işlemiyor, olumlu sonuç vermiyor. 4. Eğer işaret ettiğimiz çerçevede İslam ülkeleri, devletler ve kanaat önderleri seviyesinde olaya el koymayacak olurlarsa, kitleleri daha büyük ve sonuçları daha vahim provokasyonlara açık hale getirecekler, küresel odakların istediği de budur. 5. Bu sorun sadece dindarların değil, layık veya başka kimlikteki herkesi yakından ilgilendiriyor, tehdit ediyor. Ali Bulaç, Zaman